Çocuk doğdu. Ona güzel bir isim koymak. Gazilerin, Fatihlerin, insaniyete hadim olan zevatin ismini vermek. Allah resullerinin isimlerini vermek. Onlar isimlerini. Yahut büyük insanlara faydası olmuş insanları. İnsanları kahretmiş, mahvetmiş. Yani onların isimlerini koymamalıdır çocuklar üzerine. Bazı isimlerin tesiri olur çocuklar üzerine. Sonra sağ kulağına ezan, son kulağına kamet edilecek. o karşı dönüp. Üç defa ismiz çağrılacak, sonra dua edecek. Baba yapabilir bu işi. Ezanı ı kâmeti bilmiyorsa ayıp ya. Ezan-ı kâhmeti bilmez Müslüman sen. Yani mezun olmazsa ezan okumayacak mıyız? Öyle bir hal oldu ki mezunları kaldırdılar. Mezunlara maaş vermiyorlar. Kalktı mezun, imamlar. Namaz kıdırılmayacak mısın? Ezan okuyacak mısın? Sağ kulağına ezan, son kulağına kâhmet. Sonra ismini üç defa çağrıdıktan sonra güzel bir isim. hadim olmuş. Peygamberler isimleri, gaziler, fatihler... Böyle isimlerde Ali, şanlı. Ya Rabbi bu bu ismin müsemmasını kıl yav. Bir de neyse çocuğa koydun isim onun müsemmasını evladın üzerine olmasını Allah'tan dileyeceksin. Hulusi kalple bir dua edeceksin. Arapça, Türkçe, Fransızca, İngilizce Allah her <gülüyor> anlar. duanır. Dilin döndüğü gibi. Evladımı dindar ya Rabbi. Vatana hayırlı, millete hayırlı, insaniyete adim bir evlat yetiştirir. Dua edeceksin. Fenahlıklardan koru diyeceksin. Dilin döndüğü kadar.